Elhamdülillahi rabbil alamin Velakebetül muttakîn. Ves salatu ves selam ala seyidina ve nebiyina ve şefia'ina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Eûzü billahi mineş şeytânir racîm. Bismillahirrahmanirrahim Ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifaaun ve rahmetullil mu'minin. Ve la yezidul zalimine illa khasara Sadakallahu l-azim Ve bellana rasuluna nebiyyül kerim ve biz de o zalik min Çok aziz ve pek muhterem müslümanlar. Cenab-ı Hak insan oğlunu elmiş yaratmış. Muhterem hanımlar. Yani bütün mahlukat içerisinde insan Cenab-ı Hakk'ın has yaratığıdır. Diğer varlıklarda olduğu gibi yiyip içip konup göçüp sonra toprak olmak insanoğlu için pek değerli bir yaşam tarzı değil. Mevlana kendisini birçok vazifelerle, maddi ve manevi birçok mükellefiyetlerle donatmıştır. Kur'an-ı Kerim bu manayı ayah sebül ve en trakesü de ayetiyle işaret ediyor. İnsan kendisini başı boş yaratıldı mı zannediyor? Halbuki ise erbabının malumu istifamı inkari diyoruz ona hiç öyle değil evet kendini yetiştirecek nefsini terbiye edecek kalbini tasfiye edecek ahlakını teskiye edecek her nefes ve adımda Müslümanlar her nefes ve adımda Cenab-ı Hakk'a biraz daha yaklaşacak Manen ve kalben Biraz daha yaklaşacak Evet muhterem müminler Ve bu işin Kolaylıkla olması için Cenab-ı Hak Derslerimizde yeri geldikçe Tekrar tekrar söylüyoruz 124 bin Enbiya vazifelendirmiş 100 suhuf 4 de büyük Kitap indirmiş muhterem müminler Niye? İnsan oğlu yolunu kolay bulsun. Amel ve halini güzelce ilahi ölçülere ayarlasın. Darul imtihan olan bu dünyada ağlayarak geldiği gibi gülerek Mevlasına dönsün. Müslümanlar duyuyor musunuz? Veladetke ummuk ya ibn adam bakiyen ve insanlar öylece yıldızlar. Fark ettiğin bir şey yok. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu feryadı, çığlığı basıyor. Ne hikmettir. Dayak yemiş değil, kulağa çekilmiş değil, bir şey yok. Ama dünyaya daha gelir gelmez feryadı, çığlığı basıyor. Şair ne güzel söylemiş. Sen diyor dünyaya böyle ağlayarak geldin, etrafındakiler de güldüler. Hani Konya'mızın bir tabiri var muhterem Konyalılar bayrakla hele oğlan olunca bayrakları patılattık derler evet efendim oğlan olunca bayrakları patılattık derler öyle olunca etrafındakiler gülüyor sen ağlıyordun öyle güzel bir amel ki öyle güzel bir hal kesmeyle ki öyle hoş ve salih amellere kaybet göster ki sen ölürken gülesin de artık etrafındakiler ağlasın diyor. Duyuyor musun? Müslüman kardeşim doğduğuyun aksine dünyaya geldiğinde sen ağlıyordun onlar gülüyorlardı. Oğlumuz oldu, kızımız oldu diye. Hele hele o annecağız. ya. Tamam selamet elhamdülillah deyince nasıl seviniyor değil mi? Nasıl ağrılar, nasıl sancılara kaplanıyor. Sarada biraz büyüdü mü koca karı sen sus diyor. Allah hakkı, Resulullah hakkı, Kur'an hakkı, İslam hakkı, baba hakkı, anne hakkı, evlat hakkı, komşu hakkı hatta hayvan hakkı ya İslam kullandığın hayvanın bile hakkına riayet edeceksin yoksa mahşerde o hayvan yakandan tutacak gel bakalım diyecek şimdi Tahir Hoca kardeşin cemaatine soruyor hayvanlara bile insanca muameleyi emreden İslam eğer İslam diyarında hakim olursa hiç o diyarda insanlardan şikayet kalır mı? hiç o memlekette cinayetler olur mu? hiç o memlekette şakavetlere rastlanır mı muhterem mümkiler? kullandığın hayvanın bile hakkına riayet edeceksin yükü kaldıracağı kadar götüreceği kadar yükleyeceksin yoksa mahşerde hayvan senden şikayetçi olacak İşçi böyle, tezgahtarın böyle kullandığın kalfan böyle ustan böyle, hepsinin hakkına azami riayet edeceksin Muhtemelen Müslümanlar sözü şuradan açtık yani dünya hayatımız insan olarak gayet planlı gayet programlı Allah'a giden sıratı müstakimde ki bunun dedim ayarlanması için 124 bin enbiya gönderilmiş 100 suhuf indirilmiş ve 4 büyük kitap Resullere büyük peygamberlere verilmiş ve bu kitapların en mükelle, mükemmeli en mutenası muhterem Müslümanlar geçmiş ümemi salifede ilahi emirlerin süzme ve zühteleri çünkü tabi kıyametin kurbunda neler zuhur edecek muhterem Müslümanlar değil mi ne kavimler çıkacak ne akıllılar çıkacak ne sivri fikirliler çıkacak ne acayip düşünceliler çıkacak Hazreti Kur'an bunların top yekûruna bir <gülüyor> cevap verme gücüne sahip olacak öyle mi hocam be yani bugün hafızlarımızın ezberlediği hafızlarımızın mukabele okuduğu imamlarımızın mihrapta okuyarak namaz kıldırdığı bu Kur'an-ı Kerim demek kıyamet sabahına kadar yıldızlar dökülüp semaların yıkılacağı güne kadar her şeye cevap verecek güçte mi <gülüyor> ey vallahi öyle billahi öyle tallahi öyle ve milyar fazlası var ama hocam be ortaça karanlığına düşermişiz o vakit ne olacak Hadi hay gidi sen de Evet. Ya ya gözün kör, kulağın sağır. Ağzında tat alma hissi yok olmuş. Elinde dokunmaktan bir şey alacak hissin yok. Ondan sonra bahaneyi Kur'an-ı Kerim'e buluyorsun. Yüce Rabbim gönül gözümüzü açık kıl. Bize hakkı duyur, hakikati göster. Biz Kapı muhterem cemaati Zaten iki dersim kaldı Evet efendim Biz sana kul Habibine ümmet Kur'an yolunda yolcu Ve İslam libasını Takva libasını giymek için Hayat ve ömür harcayan insanlarız biz bu ilahi ve ulvi Gayemizden Mahrum bırakma ya Rabbi diyoruz Muhterem Müslümanlar Geçen dersimde Bu dört büyük kitabın En büyüğü Kur'an-ı Kerim üzerinde Hasbihaller ettik Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz Kur'an gerçeğini Şu yumurcaklara Yavrularımıza İslam Türk gençliğine Olduğu gibi duyursun ve hissettirsin inşallah Böyle dua edelim Çünkü geleceğimiz gençliğimizdir Muhterem ünler değil mi her deste söylüyoruz geleceğin cumhurbaşkanı onlar, geleceğin başbakanı onlar, geleceğin milletvekilleri bakanları onlar, geleceğin genel müdürleri ve geleceğin ve geleceğin bütün sahipleri onlar. Öyle olunca <gülüyor> sulbümüzden gelenlere Rabbim Hazreti Kur'an'ın feyiz ve bereketini lütfeyle Allah'ım. Muhterem ünlüler, Hazreti Kur'an için Hazreti Kur'an ne diyor? Bir iki ayı okuyacağım, sonra fahri kainatı konuşturacağım. Evet, Cenab-ı Hak dersimin ser levhasını tezgin eden ayeti kerimede böyle buyuruyor. <gülüyor> Ve nüzilü minel Kur'an ma ve rahmetül Ya Muhammed Kur'an'ın ayetlerini ki sana indirdik, surelerini Cebrail ile sana gönderdik. Kur'an'dan indirdiğimiz bu ayât-ı bu vahiy sübhaniyemiz. Mahzû şifadır. Evet, mahzû şifadır. Kalpteki, ruhdaki, gönüldeki bütün dertlere Kur'an'ı Kerim şifadır. Bir kimse Kur'an'ı okursa, bir kimse Kur'an'ın manasını anlarsa, bir kimse Kur'an reçetesinin ilacını sağlam ve vaktinde kullanırsa, Acabası yok Mümiler Acabası yok. En mutahassis doktora gidersiniz dahiliyeciye. Sizin uzun uzun muayene eder. Makinelerin içerisine kor Röntgenler çektirir, filmlere bakar. Efendim sonra reçeteyi yazar, ilacını alırsın. <gülüyor> Mevla şifasını halk ederse şifa verir. Ne diyorsunuz Konyalılar? Aynı ilacı Ahmet'e kullanıyor şifa veriyor. Mehmet'e kullanıyor zarar veriyor. Veya hiç şifa vermiyor. Realite bu, halise bu, vaka bu, olan bu. Öyle mi? Öyle olunca ki tabi şifayı o otlara o nebatlara o maddelere veren zaten Allahu Zülcelal'dir <gülüyor> muhterem ümirler tamam mı eskiden ilaçlar daha çok şöyle ve böyle maddelerden müstahzardı hazırlanıyordu şimdi dünyadaki tıp alemi daha çok nebatlara yükleniyor nebati ilaçlar diyor bugünkü modern tıp Cenab-ı Hakk şu gördüğümüz alemdeki binler, yüzbirler, milyonlar otlar ve nabatlar var ya, hepsinin ayrı ayrı şifası var. Bunlardan toplayarak eczahaneler bu işin müteahhis insanların elinde fabrikalarda imal ediliyor ve dünyaya yayılıyor. Muhtemelen ünlüler, benim manevi şeyhim, üstadım vardı. Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri Rabbim şefaatine mazhar kılsın. Medine-i Münevvere'nin toprakları kucakladı onu. 84'te vefat buyurdular. Peygamber Efendimizle komşu oldular. Mahşerde birleşiriz, cennette komşu oluruz inşallah. Bir gün Üsküdar'da böyle çıkıyoruz, yukarıya doğru Sami Efendi beraber çıkıyoruz. Mübarek Şöyle duvara doğru yaklaştılar. Taşların arasından kalın yapraklı bir nebat. Böyle nebatın kulağından tuttular sanki. Geriye dönüp buyurdular ki bu ot şeker hastalığına devadır diye buyurdular. Bu ot şeker hastalığına devadır diye buyurdular. O zaman için işimizde şeker hastası olmadığı için biz de evet efendim dedik geçtik. Yoksa şimdi ihtiyarlar buna muhtaç oluyor, ihtiyacı oluyor. Hemen onun tutar benzerini de öğrenir güzelce toplar kaynatır suyunu içerdik muhterem Müslümanlar ama o gün için evet dedik evet efendim Cenab-ı Hak her nebata bir ayrı haslet vermiş bu da demek şeker hastalarının devası hatta muhterem Müslümanlar evvelce de söylemiş olabilirim size meşhur meşayıktan kibarı evliyadan Şeyh-i Ekber muhittin Arabi Hazretleri bir risalesi var. Meratüb-ü sülük. sülük. mertebeleri. Yani Allah yolunda çalışan kimsenin manen terakki anında uğradığı merhale ve mertebelerde Cenab-ı Hakk'ın kendisine her makamda ayrı ihsanı var diyor. Konyalılar dikkat ediyor musunuz? O zaten salik denir. Yani Allah yolunun yolcusu salik bir merhaleye varır ki diyor, alemde ne kadar nebatat varsa kendi lisanı haliyle ben şu hastalığa devayım, ben bu hastalığa ilacım diye söyler lisanın diyor. Aman hocam da 20. asırda tek mübalağalı konuştum yahu. Demek bir kişi Allah'a doğru yaptığı yolculukta ki salik diyoruz ona her ayrı makama vardığında Cenab-ı Hakk'ın ayrı tecellilerine mazara olur öyle mi? <gülüyor> hey hey dedemin gününde Müslümanlar dedemin gününde deseydiniz ki füze diye bir şeyler yapılacak saatte 39 bin kilometre hızla aya çıkacak deseydiniz İnanın sokakta çocuklar taşlarlardı sizi, şu mecnununa bakın ne diyor diye, efendim, <gülüyor> atom diye bir bomba çıkacak, dört tanesi büyük bir şehri, 250 gramlık şeyler ama faraza iki buçuk kilo olsun isterse, dört tanesi bir şehre atılsa, kül eder, demirleri bile eritir, taşları un eder denseydi, timarhaneye gönderirlerdi o gün değil mi muhtemelen Müslümanlar? lazer diye bir ışın çıkacak lazer diye bir ışın çıkacak doktorlar o lazer ışını çıkınca piçakları falan bırakacaklar böyle düz diye kesecek kalbi çıkaracak ameliyatın operasyonunu yapacak tekrar takacak ondan sonra da o lazer ışını şöyle tutacak tamam kendine göre ameliyat oldu bitti diyecekler muhterem ümminler bunu Hatta 80 sene evvel söyleseydik inanılır mıydı? Çok yahu. Bu adam mecnun herhalde. Neler düşünüyor? Abuk subuk söylüyor derdik değil mi? Yahu <gülüyor> <gülüyor> Müslümanlar bunu yapanlar adi ve bayalı çorbacılar. Yani hayatı içki masası başında geçmiş. Efendim 24 saatin 18'inde sarhoş Şorbacılar bunları icat edenler laboratuvarlarda. Adam çalışıyor. Adam çalışıyor. Ama dikkat eder misiniz? Lazer ışınını falan maddeden efendim atomu uranyumdan hidrojeni falan şeyden o birini diğer maddeden Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri Ey vallahi ben bu Allah'ın kudretine hayranım. Müslümanlar. Ey vallahi ben bu Allahu Zülcelal'in kudretine hayretliyim Sen geçerken buraya, bu taş kaya diyorsun. Adam onu bir tahlil ediyor. İçi altın dolu bunun diyor. Efendim ya o birinde uranyum diyorsun. Toprak topraktan çıkıyor. Dozerle, kamyonlarla doldurup götürüyor laboratuvarda içinden atomu alıyor, toprağını atıyor. Evet efendim. Yani Mevla şu kainata ne haslar vermiş. Aslında ben oraya gitmeyeceğim. Şöyle diyorum muhterem Müslümanlar. Cenabı Hak Celle ve Ala Hazretleri bu nebata şif, ayrı ayrı şifalar lütfettiği gibi Kur'an'ın 6666 ayatına ayrı hasletler, ayrı hastalar vermiş ve Kur'an'ında buyuruyor. Kelamı ilahi de Es-senyüdillah ve nunzilu minel Kur'an ma huwa'ş-şifaa'u ve Kur'an'dan indirdiğimiz bütün ayetler Bütün sadir ve gönül dertlerine, vücut dertlerine <gülüyor> Muhterem Mimiler, Konya'mızda saatçi Şeyh diye bir zat vardı İçinizde ömrü müsait olanlar Çok iyi bilirler Saatçi Şeyh'in babası Bergamalı Hacı Halil İbrahim Efendi Bergama'da otururdu Ve bizim talebelimizde ben Hacı İsa Efendi Hazretlerinde ders okurken hadimi müfessir hadimi merhumun orada evleri vardı karşılaşırdık hatta içinizde bilenler var Hacı Ali İbrahim Hazretlerinin yakası da şöyle biraz genişseydi şöyle kaldırır şu pamukçular hallaçlar sokağından gider çarşıya girmeden Kapı Camii'ne gelir namaz kılar, tekrar eve dönerdi böyle acip bir insan Bergama'da bu zata hiç mübalağasız olanı söylüyorum muhterem Müslümanlar zincirle deliği getirirler hacı Halil İbrahim merhuma zincirle deliği getirirler efendim şu hastamızı bir lütfedin verin derler tamam evladım abdestimi alıp geliyorum der abdestini tazirler gelir önüne zincirle oturturlar hasta Halil İbrahim Hazretleri'nin önünden kalkarken elini öper elini yanaklarına sürer koca üstada dualar eder yanında annesi babası varsa onlara da özür diler, size zahmet ettim diye evine akıllı olarak dönerdi, böyle. Niye yaptı Hacı Halif İbrahim Efendi? <gülüyor> Kur'an'dan ayetler okudu, başka bir şey yok. Kur'an'dan ayetler okudu. Hocam, Hacı Halif İbrahim Efendi'nin ağzından çıkınca bu ayetler her türlü hastalığa deva oluyor da, e, biz okuyoruz olmuyor. Öyleyse sen de ağzını, dilini düzelteceksin kuzum, tamam mı? Amelini ve halini Allah'ın emirlerine tam uyduracaksın, imanını ve inancını o seviyeye getireceksin. Okuduğun zaman aynen senin önden de deliller akıllanıp kalkacaklar. Çünkü Cenab-ı Hak müminler için diyor, alimler için, hocalar için, hasta okuyanlar için demiyor. Ve nesliümin el Qur'ânı mahe şifa'ın ve rahmetül ilmüminin. Evet bütün müminler eğer o yüksek hale, o ihlasa, o gönül temizliğine mazhar ve nail olurlarsa Muhterem Müslümanlar Yani latife olsun diye söylüyorum. Yanlışa çekmeyin. Ben de bazen evde evlatlarım, çocuklarım, torunlarım rahatsızlanırlar. Baba diye getirirler veya dede diye getirirler. Şöyle bir başlarını okşar. Kur'an-ı Kerim'de altı tane şifa ayeti var muhterem Müslümanlar. Hepsi şifadır da ayrıca altı tane şifa ayeti var. Biri bu okuduğumuz ayet celle içerisinde şifa geçen altı şifa ayeti var. Fatiha zaten hocalarınız devamlı söylüyor değil mi? Fatiha zaten sayısız isimleri var Suretül Fatiha'nın. Biri de Suretü Şifadır. Şifa suresi bir kimse Fatiha'yı okudum da ölü dirildi dese mübalağa saymayın diyor büyüklerden bir zat Fatiha'yı okudum ölü dirildi dese mübalağa saymayın diyor yani eğer ağız ve dil o hale gelmişse büyüklerden bir zata kerametten söz açmışlar muhterem Müslümanlar şuradan bir toprak almış efendim keramet nedir nasıl olur filan demişler ya şuradan toprak alıyor bazı ayetleri okuyor üflüyor elinde toprak altın oluyor. Aman efendim bu ayet hangi ayet kulhu Allahu eh okudum diyor. Misal. Kulhuvallahu eh Allahu samed okudum diyor. Suretul İhlas'ı okudum diyor. Suretul İhlas'ı okuyor adam hemen bir toprak alıyor üflüyor onu toprak duruyor. E efendim benimki olmuyor. Diyor sureyi size söyledim ama ağzımı dilimi de vermedim ki diyor muhterem Müslümanlar ya ya ağız o ağız olacak dil o dil olacak <gülüyor> ben size darılmayın bana benim bazı böyle hitaplarımı, beyninizi çatlatacak şeyler söylerim ama zaman çok acayip İnanmayıp da kötüleşen insanlar Olabilir onun için söylemiyorum Muhterem Müslümanlar yani Kur'an ayetlerinin Manevi tesirinin Hududu yok Muhterem ya Yaa Gurur hastalığı Şifası Kur'an Kibir hastalığı Şifası Kur'an Küfür hastalığı Şifası Kur'an Şirk hastalığı şifası Kur'an Hırs ve dünya muhabbeti hastalığı şifası Kur'an Ve hekeda ve hekeda Kur'an-ı Kerim bütün hastalıkların manevi ve suri hastalıkların şifasıdır Bu demek değildir ki doktora ilaca ihtiyaç yok Muhtemel Müslümanlar Doktora da ihtiyaç var İlaca da ihtiyaç var Doktora o aklı fikri, o tahsildeki güç ve kuvveti veren Allahu Zülcelal'dir Doktora da gideceksin Muayene de olacaksın Verdiği hapı yutacaksın Tavsiyelerini, perhizlerini tutacaksın Ve bu suretle Maddi bakımdan da tedavilere önem vereceksin Fakat Muhterem müminler Eğer bir kimse Mesela Hz. Ali'nin diline ve ağzına sahip olsa Eğer bir kimse Müciddin Arabi'nin, Cüneydi Bağazi'nin. Aman hocam be. <gülüyor> Müciddin Arabi'nin mi? E tabii hocam. <gülüyor> <gülüyor> memiler. Bazı şeyleri benden sonra hocalardan duymayacaksınız. İsteseniz de duyamayacaksınız. Neyse dinleyin bakalım inşallah Teala. Ya. ya. Muhterem memiler. Kur'an-ı Kerim kalpler ve gönüllerdeki bütün dertlere deva ve aynı zamanda çoraklaşmış bütün gönüllere de rahmettir, rahmettir yani. Onun için şöyle söylüyorum bakın, Allah'ın Resulü öyle buyuruyorlar, bir evde Kur'an okunmuyorsa o eve Cenab-ı Hakk'ın arştan inen rahmeti inmez diyor. Eğer bir evde Kur'an okunmuyorsa O eve Cenab-ı Hakk'ın arştan inen rahmeti inmez diyor Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri böyle buyuruyorlar Kur'an okunmaya başlandı mı Manevi rahmet nüzul etmeye başlıyor Şarıl şarıl şarıl Eğer Kur'an-ı Kerim'i okunduğunda içinde bir rahatlık hissediyor ruhani hayatında bir yeşerme hissediyor kalbinde bir yıkanma hissediyorsan Müslüman seni tebrik ediyorum sen gerçek manada müminsin eğer Kur'an-ı Keyim okunduğunda sıkıntı hissediyorsan Allah muhafaza versin. mesela misali ne bunun Peygamber Efendimiz ve büyükler İslam büyükleri bir mümin camiye girdiği zaman balığın deryadaki haline benzer diyor duyuyor musunuz müslümanlar bir mümin camiye girdiği zaman şu halinde balığın deryadaki sudaki hali gibi oh Rabbim de rahatlar diyor bütün dertlerine o camide devam olur hani Eşref-i ilahisi var balığın canı suda dur suda İlahi balığı sudan ayırma diye bir ilahisi var Şafik Rumi'nin bir beyti de böyle geçiyor. Balığın canı sudadır, su da. İlahi balığı sudan ayırma diyor ya. Müteahhitimalar, müminin hazzı ve hayatı camide, ilahi camiden onu ve bizi ayırma diyorum. O sözü tamamlayayım. El mümini fil mescit, kesmeki fil ma. Mümin mescid ve camide suda balık gibidir. Vel münafıku fil mescid Allah Allah. Münafık münafık mescide girdiği zaman kettayrı fil kafes kafesteki kuşun çırpınıp da kafesi kırıp çıkmak istediği gibi camiden kaçmak ister. Müminle münafığın farklardan biri de bu muhterem sunalar. <gülüyor> 30-35 sene evvel, Konya'da vazların da söylemişimdir muhterem Müslümanlar Konya'da biri Konya'da biri Camiinize külahım düşse birine ücret verir de aldırırım diyor Ya Ya ya ya Camiinize külahım düşse Birine ücret verir de aldırırım diyor Şair öyle diyor buna. Sevfete ra'izen celal gubarü Eferasun tahtaka em himaru. Şair ne <öyle> diyor? Sevfete ra'izen celal gubarü Eferasun tahtaka em himaru. Ey dolu dizgin giden kişi diyor. Rüzgar durup da toz ayrılınca, açılınca, toz açılınca bindiğin eşek midir at mıdır o vakit anlayacaksın diyor müslümanlar mahşer var mahşer <gülüyor> ya. peki ya hocam kur'an-ı kerim hem şifadır hem de rahmettir dinledikçe açılıyoruz Dinledikçe açılıyoruz Dinledikçe açılıyoruz Hatta Peygamber Efendimiz İbkû bil Kur'an Feinlem tebkû fe tebâkel Kur'an okurken ağlayınız Diyor Peygamber Efendimiz Tabi zorlu olmaz Cenab-ı Allah gözümüze yaş gönlümüze ateş versin inşallah Peygamber Efendimiz Kur'an okunurken ağlayınız Diyor Muhtemem müminler. Bidayette Kur'an-ı Kerim Cibril vasıtasıyla harıl harıl gürül gürül inerken Hazreti Ebu Bekir'in Sıddık Rabbim şefaatine mazhar kıl Hz. Ebu Bekir'in Sıddık okuyor ağlıyor okuyor ağlıyor okuyor ağlıyor Kabe'nin karşısında Kur'an'ı okuyor ağlıyor Hatta muhterem Müslümanlar, ah bu saat kaydı, saatin bitiyor, bütün telaşım o Müslümanlar. Okuyor, ağlıyor, bir aralık Ebu Cehil ve hem pağları geliyorlar. Ya Ebu Abekir, sen de Kur'an'ı böyle ok ağlayarak okuyorsun. Bizim ailemiz, çoluk, çocuğumuz sana inanıp Muhammed'i oluyor. Bir daha Kabe'nin karşısında Kur'an'ı okumayacaksın diyorlar. Mekke'den çıkarıyorlar kendisini. Mekke'den birkaç bil çıkıyor karşısına Mekke eşrafından henüz daha inanmamış biri geliyor ama hani Akif'in tabiriyle herifler gavur ama insan diyor Akif Almanya'ya gitmiş de oradan yazdığı mektupta öyle diyor herifler gavur ama insan diyor öyle biri Sıddık Ekber Efendimiz'in karşısına geliyor çölde İlahi de ya Ababekül ya Ebu ya abi Abdulrahman nereye gidiyorsun? Ya abi Bekir böyle yapay yalnız. Kardeş diyor durum böyle diyor. Mekke Mekke müşrikleri diyor. Benim ağlayarak Kur'an okuduğumu çekemediler, kaldıramadılar. Ya Kur'an okumayacaksın. Veya Mekke'yi terk edeceksin dediler. Ben de Kur'an okumadan yapamam. Benim hayatım Kur'an'a bağlı. Binaaleyh Mekke'yi terk edip gidiyorum diyor kendime bir yurt bulacağım diyor. <gülüyor> Muhterem müslümanlar o Mekke'nin asillerinden fakat henüz inanmamış adam ya Ebubekir gel kardeşim diyor. Ben onlarla görüşeceğim diyor. <gülüyor> Hazreti Ebubekir'i tutuyor, getiriyor. Ebu Cehil ve hem pağlarıyla görüşüyor. Arkadaşlar yapmayın diyor. Bu Mekke'mizin asiline karşı bu muamele reva değil diyor. Ben söz veriyorum, bundan sonra peki diyor, Kur'an'ı evinde okusun diyor. Evet Muhterem Müslümanlar, Kur'an'ı hareme çıkmasın, çıkarsa haremde okumasın, evinde okusun diyor. Muhterem Müminler, Hz. Ebu Bekir evinde, tabi orada pencerelerde cam yok Muhterem Müslümanlar. Şimdi Erkondi için, Erkondi için çıktıktan sonra cam yapmaya başladılar. Mekke'de biz yıllarca Camsız odalarda çok oturduk Hatta daha söyleyeyim mi 50'li senelerde bir gün çamaşır değiştiriyorum Gündüz Şu kalçam duvara dokundu Çamaşır değiştirirken Sanki özel olarak Aley tutulmuşla ısıtılmış gibi böyle duvar sıcaktı efendim. O günleri hatırlarım Erkondeşin yok bir seferinde Akşehirli Hacı Ahmed Efendi Hoca ikinci haccında Medine'ye kadar gitti. Sıcaktan bütün vücudu çıbanlar, çıbanlar, çıbanlar Medine'den geri döndü geldi. Bunu iyi hatırlıyorum. Medine'den vekalet veriyor bir Müslümana, bir genç adama. Kendi yaşlı olduğu için devam edemiyor. Sıcağa tahammül edemiyor. Şimdi muhterem Müslümanlar, tabii evlerde iki kat camlar var ve aircondition Şimdi Erkondesh'in dışarıda çalışıp içeriye soğukluk vereni de çıktı, sessiz çalışanı da çıktı. Acefenler koşun inşallah Mekke'ye, Medine'ye koşun, tamam mı? Muterem müminler, Kur'an-ı Kerim, Rabizül Celalimiz Kerem buyursun inşallahu Teala gerçekten inanan müminler için rahmet gibi, rahmet gibi arştan nüzul eden mana ve nuru temin ediyor. Hatta şöyle diyorum. Kur'an-ı Kerim'i mümkünse Sıddık-ı Ekber gibi ağlayarak okunuz diyorum. Misali onun için verdim. Hatta Müslümanlar son zamanda yaşının en geçkin zamanında Ebu Bekir'in Sıddık Hazretleri gene bir gün ağlıyormuş da <gülüyor> Ya sen benim kardeşimsin senin için en faydalı olanı söylüyorum tamam mı? Hazreti Ebubekir'e gene ağlıyorsun ya Ebubekir demişler. Ağlamadığım günlere ağlıyorum demiş. Ya eğer varsa hani İslam'ı kabulden evvel ağlamadığım günlere ağlıyorum buyurmuşlar. Hazreti Ömer adaletin girizgahı ön sözü Kainatta adalet denince şahlanan sima Hazreti Ömer ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Gözyaşları yanakları üzerinde. Bu alekhadehi kattani esvedani min eseri dümu yazan, ahlakını yazan, hayatını yazan eserler öyle diyor. Hazreti Ömer'in yanakları üzerinde gözyaşı siyah iz yapmıştı diyor. Ne zaman baksanız. Oo, hocam dünya nerede sen neredesin şimdi çal çağır dünyası yahu sen bize hep göz yaşından ağlamaktan bahsediyorsun Televizyon ekranlarında görmüyor musun şarkıcı çıkmış on binler toplanmış gençler yaradan yokayı soyunmuş jiletle şarkıcının karşısında vücutlarını diliyorlar böyle Ya. şimdi vur patlasın çal oynasın devri hocam yahu sen neredesin dünya nerede <gülüyor> muhterem Müslümanlar Aziziye camiinde Hacı İsa'da Mustafa Efendi hocamız hutbe okuyor talebeliğimiz kıtlı seneler talebeliğimiz devresi evvela Pir Paşa'daydı biliyorsunuz sonra Aziziye geldi Aziziye'nin minberinden böyle diyor Hacı Beştade Mustafa Efendi Üstadımız Azize'nin minberinden Cuma hutbesinde böyle diyor Darılmayın Efendi'nin minberdeki sözü bu Kayna kahbenin pazarı kayna Çuvaldızı bulan buldu diyor O ne demekse bilmiyorum Hoca Efendi böyle söylüyor Kayna kahbenin pazarı kayna Çuvaldızı bulan buldu diyor Ulan sen alemi kahbenin pazarı gibi Kaynatıyorsun ama biz çuvaldızı altın ve elmas çuvaldızı bulma derdindeyiz 99 evladım olsa Kur'an okuturum iman ve aşk belletirim İslam'ın libasını takvanın örtüsünü örtelim üzerine Yüce Rabbim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 وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا Zalimler içinde ancak husranını artırır diyor. kulaklarına gitti mi daha çok kavurlaşırlar? hocam anladık yahu. Dünyada olanları Kur'an-ı Kerim 1418 sene evvel açıkça Kur'an-ı Kerim hayatında beyan ediyor. Ya muhterem Müslümanlar İşte Mekke'yi mükerremede Hazreti Ebu Bekir'i haremden çıkaran insanlar Muhterem Müslümanlar Ve Vay 6 yaşında çocuk Kur'an okuyor Kur'an kuslarına hapsediliyor Beyilleri sulanmış Kafaları küflenmiş Ruhları islenmiş bir... <gülüyor> <gülüyor> Neuzübillah Neuzübillah Ulan abi aynayı al da kendine bak ya Evet.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 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir gün böyle kapıdan Mescidi Saadet'e sahabenin içerisine giriverdiler. Şöyle mihraba geçtiler. Sahabeye karşı döndüler ve böyle buyurdular. Eleyse teşhedûne ellâ ilâhe illallâh ve ennî Resûlullah Ey ashabım Şehadet etmiyor musunuz ki Allah birdir, ondan başka ilah ve mağbudun bilhak yoktur ve ben onun Resulüyüm. Kalu bela ya Resulallah. Evet ya Resulallah. Kıllarımızın ucuna kadar, tırnaklarımızın ucuna kadar bütün hüceyratımız Allah'a iman ve senin Risaletin nurluğuna inançla dolu ya Allah. İnanıyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Peygamber Efendimiz bu cevabı aldıktan sonra şöyle buyurdular. İnne hadel kur'ane tarafuhu biyedillah ve tarafuhu bi'idiküm fetemessekü bi'hi fe innekum len tezillü ve len tehlikü ba'dahu ebeda. Ya Rabbim. Ey ashabım bu Kur'an'ın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 Mevlana'mız aşk öyle diyor, sen güzellik Yusuf'usun, fakat dünya kuyusuna düşmüşün diyor. Yusuf-i hüsni tü'in alem tüçah, vire sen sabres ber emri ilah, Allah Allah, Mesnevi böyle diyor. Sen güzellik Yusuf'usun, Ey Mümin. Hepinizi ayrı ayrı söylüyorum. Sen güzellik Yusuf'usun. Fakat dünya kuyusuna Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşleri attılar ya, dünya kuyusuna düşmüşün Senin çıkman için bir ipe ihtiyaç var. O da Hazreti Kur'an'dır diyor. Fe innekum lan ve lan tehliku Kur'an'a sarıldınız mı? Ebedi sapmaz, ebedi dalalete gitmez, ebedi karanlığa gömülmez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 Hakkı hak bülüp hatta hakka itibak Batılı batıl bülüp batıldan İçtinab zümreyi salihine Mevla cümlemizi ilhak eyle Kur'an'ın Rahmetiyle, nuruyla ile bizim Ve kıyamete kadar neslimizin Kalplerini, gönüllerini tendir eyle Kur'an'ın ışık ve nur ve hükmünü Cennet vatanımızda daim Ve baki eyle Amin. Bize ve bütün ümmeti Muhammed'e cennet nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle irtifatı ikram eyle. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alamin Fatiha